Bundan önceki ayetlerde, iman bakımından insanlar, mümin, kafir, münafık olarak çeşitlendirilmiş, her bir grubun özellikleri açıklanmıştı. Bu ayette, inanç durumların ne olursa olsun bütün insanlara hitap edilerek, hepsi birden Allah'a kul olmaya davet edilmekte ve bu çağrı İslam'ın şu özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu ilahi çağrı, İslam, din, dil, ırk, bölge, sınıf farkı gözetmeksizin bütün insanlığa yöneltilmiştir. Bu çağrıya muhatap olmak ve Allah kulluğuna kabul edilmek için bir ön şart yoktur. Daha önce neler yapmış, ne kadar büyük suç ve günah işlemiş olursa olsun bir kimse gönülden benimseyerek Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir dediği anda Müslüman olmuş, Allah'a kulluğa ilk adımı atmış, geçmiş günahlarını silmiş olur. Kulluk edilecek varlığın yaratılmamış, varlığı zorunlu, kendinden, ebedi ve ezeli, Yaratıcı ve eşyaya özelliklerini verici olması gerekir. Bu vasıfları taşıyan tek varlık, kainatın yaratıcısı ve Rabbi olan Allah Teala'dır. Bu sebeple ondan başkasına kulluk edilemez. Az önce verdiğimiz meale göre Allah'a kul olma emriyle takva, sakınma arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmuştur. Allah'a kulluk etmenin, İslam'a özgü iman, ibadet, ahlak ve diğer amellerin hasıl edeceği sonuç takvadır. Sakınma kavramı, sakınılacak alan ve varlık ile sakınma iradesini gerektirir. Bu da, İslam'ın tasarladığı insanın resmini çizer. Müslüman insan, her istediğini yapmayan, önce durup düşünen, belli değer ölçüleri ve sınırlara göre ölçüp biçen bu ölçülere uygun düşmediği takdirde nefsinin isteklerini ve arzularını frenleyen akıllı, imanlı, iradeli varlıktır. Allah'a kulluk olmadan sakınma, takva gerçekleşemez. Sakınma olmadan da kamil insan olunamaz. Ayeti ''Sizi ve sizden öncekileri sakınsınlar diye yaratan Allah'a kulluk edin'' şeklinde çevirmek de mümkündür. Buna göre de takva ile kulluk birbirini tamamlayan, biri bulunmadan diğeri bulunmayan, her ikisi bir bütün olarak yaratılışın amacını teşkil eden iki kavram olarak ortaya çıkmış olur. Yani insanlar Allah'a kulluk edince, yaratılış amaçlarını teşkil eden takvayı gerçekleştirmiş, bunu gerçekleştirince de kulluğu yerine getirmiş olurlar. Allah Teala kullarını yaratıp kendi hallerine bırakmamış, onların yaratılış amaçlarına doğru ilerleyebilmeleri için maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamış, yani bunları karşılayacak bir kainat düzeni kurmuş, Kayyum isminin tecellisi olarak da bir an bile ihmal etmeksizin bu düzeni korumuş, yürütmüş ve gözetmiştir. Yeryüzünü insanların burada oturmalarına, istirahat etmelerine, huzur bulmalarına ve üretim yapmalarına uygun kılmıştır. kürenin her noktasından yukarıya doğru bakıldığında görülen ve görülemeyen bütün uzaklıkların ve yaratılmış varlıkların bir kısmı, Semadır. Uzayda sağlam, ince, dengeli ve hikmetli bir düzen ve yapı oluşturulmuştur. Bu yapı hem dengeyi hem de dünyadakilerin gök cisimlerinden, gökte olup bitenlerden zarar görmemelerini sağlamaktadır. İnsanlara verilen bilgi edinme ve bilgiden yeni bilgilere ulaşma kabiliyeti, doğru kullanıldığı takdirde yaratıcı Allah'ın varlık ve birliğine kolayca ulaşmak mümkündür. Kuvve halinde potansiyel olarak insanda mevcut olan bu bilgiye rağmen onun Allah'a ortak koşması, onu bırakıp başka varlıklara tapınması veya itaat etmesi veya her şeyin kendiliğinden ve bir tesadüf sonucu oluştuğuna inanması bile bile şirk koşmak ve inkar etmek sayılmaktadır. Çünkü bu inanç ve anlayış, inkar ve şirk insanın fıtrat ve tabiatına, potansiyel bilgisine ters düşmektedir.